Merhabalar, ben Oya Özarslan. Ben Murat Cantombil. Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Hande Öz Habeş, diğer programcı arkadaşımız. rahatsızından ötürü bu hafta yok, onu yerine ben varım. Murat'la hep beraber hazırlıyoruz. Geçmiş evet. olsun, diyelim burada. Evet, <gülüyor> bugün yine konuğumuz hukukçu Avukat Volkan, Volkan ile beraberiz. Ee, geçen hafta başladığımız şeffaflık bir hak mıdır? Hangi koşullarda talep edebiliriz e, konusunu biraz daha ayrıntılı konuşacağız. Ee, hoş geldim Olga. Hoş bulduk tekrar merhaba. Valla bu şeffaflık bir hak mıdır konusunu e, konuşurken aslında önümüze bir case study geldi yani neredeyse hani bir, e, bir örnek olay bir uygulama. E, bu e, yani önümüze bir olay geldi diyoruz ama aslında çok son derece de acı bir olay tabii hepimizin yaşadığı bildiği deprem ve deprem sonrası yaşadıklarımız bu çerçevede şeffaflığı nasıl nasıl ilintilendirebiliriz, nasıl konuşabiliriz bunun üzerinden diye düşündüğümüzde aslında pek fazla uğraşmaya gerek kalmıyor. Hesap verebilirlik, şeffaflık ve açıklık yoksunluğu deprem konusunun her tarafına sinmiş durumda. Çok da can alıcı bir şekilde gözüküyor. Bu can alıcı derken aslında kelimenin tam anlamıyla can alıcı bir hal almış durumda bu imar mevzuatındaki eksiklikler ve ondan sonrasında yaşananlar. Bunun üzerinden biraz konuşalım dedik. Evet yani bir deprem oluyor ee, iki hafta sonra iki, iki hafta boyunca siz bir e, hasarlı binaları uzmanlarınız kontrol ediyor ettiği düşünülüyor ve e, siz o deprem bölgesinde hassasiyetleri Diğer kamuoyuyla paylaşmak için, bütün Türkiye ile paylaşmak için basın mensuplarını oraya davet ediyorsunuz. Bir e, basın mensuplarına kalacak yer e, ihtiyaç edemiyorsunuz, kuramıyorsunuz. Aynı zamanda yine e, yardım götürecek insanlara e, doğru dürüst kalacakları yere organize edemiyorsunuz. Hala bir ortada organizasyon olmadığını gösteren bir durum. 3 hafta sonra e, şöyle omuz verip 5.5-6 şiddetinde bir depremle ee, i̇nsanları tıktığınız otele güven verdiniz, her türlü e, onayı verdiniz otele e, otel bir anda e, aslında <gülüyor> yine size duyulan güveni boşa çıkarar bir şekilde yıkılıyor. Altında birçok insan ölüyor ve bu sefer ölenler depremin olduğu bölgeye deprem olduğunu bile bile ve o deprem bölgesindeki insanlara yardıma gitmiş e, bunu bilincinde olan insanlar ve e, tek e, ölüm nedenleri Size güvenerek göster işaret ettiğiniz yerde kalmaları. Daha sonra bugün televizyon izlerken şeyi gördüm. Bir kanal hükümete yakın bir kanaldı sanırım. Yeni bir masın merkezi kurmuşlar. Aynı zamanda basın emekçilerinin kaldığı yatakhaneler falan var çadırda. Bakın, bakın çok güzel kalıyorlar iyi şartlarda iyi çalışıyorlar şeklinde. Bu işin birçok insan öldükten sonra hiç evveli e tartışılmadan yine makyajındalardı. Yani bunları hukuken tabi e, bu tamamen olası kaslı adam öldürme suçudur ceza hukukunda ben onu söyleyeyim. Yani siz kusur yani e, denetim görevinizi yapmadan ve illiyet bağı direkt vardır. E, çünkü denetlemekle görevli olan makamlar net. E, bir müteahhite yükleyip çıkamayacaksınız. Üç hafta önce bir deprem olmuş ve o otele siz yerleştirmişsiniz o insanları. E, ve bunun baştan aşağı e, yukarıdan aşağıya e, sorumluları ortada net. İlliyet bağı çok net kurulabilecek şekilde bir e, keşke savcılarımız özerk olabilse e, buna açılabilecek çok güzel davalar var yargılanabilecek yani tam anlamıyla özerk olabilseler. Bunu, bu iddianamayı hazırlayabilecek savcı aranması lazım. Bugün gelirken aslında bir yani haberin ayrıntısını dinleyemedim ama onunla ilgili bu iki otelle ilgili bir soruşturma başlattığını duydum. Van savcılığının kime karşıdır, nasıldır onu bilemiyorum. Ee, ama illet bal tabi ortada var. Bir, bir yandan aslında galiba otelin sahibi önce bir rapor var demişti. Sonradan biraz geri döndü ondan. Rapor var mı yok mu belli değil. hani raporu ortada bir raporu, raporu kimin yani düzenlediği yani. belli değil. Hani ortada Raporun, hatalı raporun ya da raporsuzluğun öldürdüğü insanlar ya, var yani. İTÜ açıklama yaptı. İTÜ öğretim görevlileri. Biz de incelemiştik dedi ama dışında makyaj olduğu için, dedi işte kaplama. kaplama olduğu için şeyleri göremedik çatlakları. Bir kısım hocalar da şey dedi İTÜ'den yine. İçeriği gördük çatlaklar vardı ama yeterince inceleme yapamadık dedi. Sonra arkasından İTÜ açıklama yaptı tekrarında ve biz e, b, b, inceleme göre bizde değildi ama biz de sorumluyuz diye. Bu bu bile iyi bir şey ama yani orayı üç ayrı kurum incelediği söyleniyor. Bir, bir tanesi İTÜ e, ve e, birilerinin buna onay verdiği net. Şimdi öyle bir rapor çıkmayacaktır ortaya muhtemelen. Yani... Bayram Aslan otel, otel evet, artık, evet otel sahibinin başına patlayacaktır. Sanki e, oraya o insanları o soktu veya şimdi ben otelci olsam birileri işlet diyor ki işletiyorum ben orayı. Yani ben de çünkü çalışanımı içine sokuyorum belki ben de çalışıyorum orada. Bunlar e, yani yapılacak soruşturma ben yine otel sahibine sınırlı kalacağından korkuyorum. E, çünkü ce, ceza muhakemesinde şu vardır. Bütün faillerin bulunması esastır. Bütün failleri bularak yargılamazsanız diğer failleri aklamışsınız demektir. Bu kadar nettir. Siz devlet görevlileri kim kriz merkezinin başında kim var Van'da? Vali mi var? Başka bir makam mı var? Bunun sorumlusu odur. Yani denetim için siz organları kurmamışsınız. Kriz masasını oluşturmamışsınız. Kriz masasının basın da bir ayağıdır. Kurtarma için gelen gönlüler de bir ayağıdır. Yardım dağıtacak kuruluşların oralarda istihdamı da bir kriz merkezi onayıdır. Bu kriz merkezin başında vali varsa valide başlayacaksınız. Yani bunun örnekleri Cumhuriyet tarihimizde yok. Yargılanan vali görmedim ben bununla ilgili ama bu resmen kastın yani olası kastla adam öldürmektir. Bunun suç olarak net tanı, tanımı vardır. Ve bu da şuraya geliyor. Şeffaflığın ne kadar hayatı önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Siz denetimi açık yapmazsanız, denetim yaptığınızı halka duyurma ihtiyacı duymazsanız ölen de halk, habersiz olan da halk kendi kendinizi denetlediğiniz düşünür, böyle bir algı yaratırsınız veya yaratmanıza da gerek yoktur. Zaten yaratmasanız da e, sizin gösterdiğiniz yerden başka kalacak yer yok bu anda. Çünkü imkansızlık yine sizi alternatifsiz bırakıyor. İmkanını yaratmadığınız sürece yönetmeye devam ediyorsunuz. Tam bir yetki ve e, organizasyon boşluğu. Tam bir kaotik durumdan bahsediyoruz Kesinlikle. ve bu arada da yani Türkiye'ye gelen bir kurtarma gönüllüsünü de kaybettik. Bundan sonra Türkiye'yi kurtarmak için kimse gelir mi, gönüllü olur mu bilemiyorum. Yani onları bile bize emanet olarak kabul eden insanları bile Hayır, onu öldürebiliyoruz. Bakın, Türkiye'den de bundan sonra en ufak bir adreste, bir ilde, bir ilçede bir kazadan evrem olsa gidecek kurtarma görevlileri iki kere düşünecektir. Bu bu bu da ataliteye yol açacaktır. Yarın bir gün bizim bile İstanbul'da bir deprem olduğunda yardımımıza gelecek insanlar kendi akıbetini güvende hissetmediği için iki kere düşünmesi sizin saniyelerle sayılı enkaz altındaki durumunuzu daha da güç güçleştirecek. Bir vakada şurada gerçekleşti. İkinci deprem artık insanları e Dayanılmaz hale getirdi. Vali'yi protesto ediyorlar. Bakanı protesto ediyorlar. Ve o insanları enkaz başında gaz kullanarak coplayıp dövüyorsunuz. Depremzedeleri Ve basında da bir otosansü sürüyor. Hiçbir basın bunu bu şekilde tartışmadı. Ya deprem sen nasıl döversin? Sen öncelikle nasıl gazlarsın? Ve o gazla enkaz çalışmasında yürüten görevliler etkileniyor. Enkaz duruyor enkaz çalışması. 1-2 saat duruyor. duruyor. Böyle bir e, artık şeyi geçtim yani akla uygun yönetim, şeffaflık şey hukuk hukuk devleti işte hukuk sosyal devlet bunların sınırları içerisinde tartışmayı geçtim. Artık şey vicdana davet etmek lazım. Yani insanların orada annesi babası ölmüş, çoluk çocuğu ölmüş, her şeyini kaybetmiş, soğukta kalmış. Ve yani e, sorumlu olarak birisini görmek istiyor evet. karşısında. Vali midir değil midir ama valiyi görmüş ve valiyi istifa etmiş demişse buna karşı bir hoşgörü gösteremiyoruz. Valinin istifasını dile getirmesi bile yasak. O insanların Hı. onun üstüne bundan kalkıp da dayak yiyorlar. Yani, yani basın da çok büyük atalet sergileri. Şey. Şimdi basın şehitleri var iki tane. İki basın emekçisi toprak altında can verdi. Tek amaçları oradaki rezaleti, vakayı, durumu bütün Türkiye'nin önüne sermek. Bu sayede Türkiye'deki vicdan hassasiyetlerini harekete geçirip oraya yardım akıtıp daha organize bir halk olabilmek. Böyle bir işlevi vardı bu işin. Şimdi bunu yapan basın emekçileri bir yandan bu şekilde ağır şartlarda çalışırken diğer yandan basın anlaşılmaz bir şekilde otosansür uyguluyor. Ben hala orada avukat arkadaşlarım var. Telefonda görüşüyorum. Hala gerçek durumu basın gözler önüne sermiş değil. İstediği yeri e, haber yapıyor. İstediği kadar veriyor. E, Çadır, halı sahalarda kurulmuş çadır kentler gösteriyorlar ama insanlar arabalarında yatıyor hala. Kendi kurduğu çadırlarda yatıyor. Onlar da e, imkan bulabilmiş insanlar. Kendi kuruluğu çadırlarda, naylon barakalarda yatan evet. birisinin de bir ufak bir çocuğu öldürdün. Evet, yani evet. bunun sorumlusu... Engelliymiş bir de çocuk. Yani yani, yani e, gördüğünüz gibi yine bütün eşitsizlikler, bütün e, kötü şartlar önce en zayıflarımızdan, en dezavantajlarımızdan başlıyor. Güçsüzü daha da güçsüz bırakıyor ya açık olmaması durumun, şeffaf olmaması, denetlenebilir olmaması, hukuksuzluk e, güçsüzü daha güçsüz bırakıyor. güçürler zaten bana terk etti zengin olanlar. Onlar da depremzede tabii ama e, gücü olanlar zaten bıraktı gitti. Orada yine kaldı e, imkanı olmayan, devletten başka e, sarılabilecek makamı olmayan, adresi olmayan insanlar kaldı. Devlette de zaten o insanlarla ben basın çıksın birkaç hafta sonra o insanların akıbetinden de haberdar olamayacağımızı düşünüyorum yani. Ya aslında bu Van'da gerçekleşen deprem ve sonrasında yaşadığımız böyle olaylar silsilesi hani neresinden baksan eli tutul eli, yani tutul, tutulacak yeri kalmadı ve e, tam olarak bir canlı kanıtı yani usulsüzlük, yolsuzluk, ihmal, denetimsizlik, hesap vermeme Bunların sonucunda ne olabileceğinin canlı bir kanıtı böyle bir depremde 657 galiba en son sayı. Evet. O civarda insan öldü. Bu kadar insanın hayatına mal oldu. Ve yani ilginç olan da şu ki aslında 1999 yılındaki geçirdiğimiz büyük deprem sonucu biz bir ders aldığımızı ummuştuk. Mevzuatta belli değişiklikler yaptığımızı ummuştuk. Ama görüyoruz ki hiç böyle kalıcı ve temelli bir değişiklik yapmamışız. Ne mevzuatta ne uygulamada. Bunu görüyoruz ve yani... Ufak bir depremde bile birçok bir insanımız ölüyor ve tekrar aynı şeye geliyoruz. Yani deprem değil, doğa olayları değil. Aslında bu yolsuz, usulsüz uygulamalarla yapılan birçok aşamasına hakim olan e, depremler öldürüyor. Şimdi bir e, ara verelim, bir e, müzik dinleyeceğiz. Biraz, e, biraz bir soluklanalım. Müziğimiz e, Asylum Street Spankers'dan. southern skies can watch me with a million eyes Or oh, sing me to sleep Lullaby of the leaves Cover me with heaven's blue And let me dream a dream or two Or oh, sing me to sleep Lullaby of the leaves I'm breezing along, along with the breeze I'm hearing a song along with the breeze La-da-da-da-da A fine melody caressing the shore Familiar to me, I've heard it before la da, da da da da Don't I feel it in my soul? Don't I know I've reached my goal? Oh, sing me to sleep wala wow. ba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 Merhabalar tekrar. İç acıcı olmayan konumuza dönelim. insan canına mal olan. Burada galiba en büyük sorunumuz denetim. Yani denetimin düzgün yapılamaması. Denetimin kimin tarafından yapıldığı ile ilgili problemlerimiz var. 99'dan sonra çıkan bir yapı denetim yasamız var. Fakat bu yapı denetim yasasının önce pilot olarak belli illerde uygulanmasına karar verilmiş ve o yıllarda neredeyse sınırlı kalmış. Ve bu 1 Ocak 2011'de ancak bütün Türkiye'ye teşmin edilmesi söz konusu olmuş bu yasanın. Yani Van'da bu yapı denetim yasası ancak 1 Ocak 2011'de girmiş. 1 Ocak yani 10 ay öncesinden bahsediyoruz. Ondan önceki süreçte 12 yıllık süreçte yapı denetimi ile ilgili bir şey söz konusu değil. Ve tamamen oradaki belediyenin ruhsatlandırma ve denetleme yapmasına ilişkin bir süreç söz konusu. Yani burada aslında... E, yapılabilecek olan o kadar bir yandan da basit ki 2011'den sonra yapılan binalara bakacaksınız. Onlardan e, hangileri yıkıldı? Onlara bakacaksınız. Onlardan e, önce yapılan ruhsatları verilen ya da tabii aslında bir yandan da ruhsatsız o kadar da çok bina var ki yani İstanbul'un içinde %40'ının en az ruhsatsız olduğu söyleniyor. E, Erciş'te bundan farklı değil ya da Van'da. E, işte, e, 2011'den önceki binalara bakıp bunlara kim ruhsat verdi inşaat ruhsatı sonra iskan ruhsatı bu süreç içinde kim denetledi kim denetlemedi diye bakılabilir. Yani aslında sorumluların bulunması o kadar o kadar zor değil diye düşünüyorum. Ve her bir bina için ayrı bir rapor çıkarılırsa buradan hareketli işlem yapılabilir. Yani aslında orada hani binaları başında ölen insanlara karşı aslında bu borcumuz var. Bir yandan işte yani böyle olaylar olduğunda hemen işte ölenlere rahmet, kalanlara sabır diliyoruz ama yani bunu dilemek bir yere götürmüyor bizi. Ve bu insanların, ölen insanların adına bu hesapların sorulmadığı sürece de aslında bunları tekrar tekrar yaşayacağız diye korkuyoruz. Yani umuyorum bu Van Depremi bu açıdan bize bir ders olur ne zaman öğreneceğiz diye düşünüyor insan deprem denetim de konusunda şey yapı ediyorsun. denetim mesela Van gibi illerin 2011'e kadar yapı denetim ve kapsamı dışında bırakılmış olması ve belli illerde pilot olarak uygulanmış olması yapı denetim hayırlı bir şey midir değil midir bunların hepsini değerlendirmeyecek bir uzmanlık gerektiriyor ama her şeyden önce bildiğimiz kadar şunu söyleyeyim ben hani hasbel kadar bir hukukçu olarak yasay yapmış olmanız veya Az çok bu yolda pilot bölgeler kurmuş olmanız size 11 yıl önce gerçek 12 yıl önce gerçekleşmiş bir depremin önünü aldığınız anlamına gelmiyor. Mekanizmalarını kurmuyorsanız yasalar askıda kalıyor. Yine bunlara kadro ayırmıyorsanız bu konuda insan eğitimli insanınız yoksa buna hassasiyeti canlı tutmuyorsanız bu konuda bir hukukçu olarak şunu söyleyeyim. İstediğiniz yasayı dört başı mamur şekilde yapın. İstediğiniz kadar vergi toplayın, istediğiniz kadar e, bir yönetmelik çıkarın, istediğiniz bakanlığı ihtiyaç edin. E, bunun hiçbir esprisi yok. Bu tamamen duyarlılık gerektiren bir konu. E, yasayı da yapanlar, uygulayanlar, insanlar o duyarlılığını canlı tutabilmek için de hakikaten e, toplumun örgütlenmesi veya bunu canlı tutabilecek diğer e, basına e, etkili e, programlar yapması için, doğru haberler vermesi için Anayasa 28'e uygun, ee, Sorumlu basın ilke kurallarına uygun, bu depremde sınıfta kaldılar, bunun gibi olmayacak e, halleri yaratmaları gerekiyordu. 17 Ağustos'tan ağustos e, 17 Ağustos'a ağustos biz depremi hatırlarsak Van'da yaşarız, 3 e, hafta sonra artçısını da yaşarız. E, Japonya'dan gelen 1 e, insan 5.6 depreminde de ölür. Ve bunu Japonya nezdinde bütün dünyada anlatamazsınız. <gülüyor> ee, ayrıca siz e, gelecek yardımları kendi kapasitemizi denedik diye önce iki gün reddedip insanlara enkaz altında hayatlarını kaybetme noktasındayken yardımları tekrar kapı açıp. Şimdi 5.6'dan sonra e, ge geçen bir aylık sürede çadırdan başka bir şey veremediniz ve onu da tam veremediniz bir durumda. Şimdi bu an... Gelirken üşüdüm bana aklıma geldi. Çok, İstanbul çok soğuk. Konteyner yani şantiyelerde bile bir şantiyeyi şirket kurarken bile inşaat şantiyesinde bile iki günde şantiye kuruyorlar. Şimdi e, iki günde şantiye kurulup prefabrik e, işçilerin kalabileceği e, düzeyde e, barakalar yerleştirirken... İstanbul'da bunu yapan fabrikalar var. Türkiye buna müsait. Yuruslararası yardım da alabilirdiniz. İnsanları çadıra mahkum etmeyebilirdiniz. Hala binlerce insan çadırda ve e, artık soğuktan kayıplar vermeye başlıyor. Ben bunların izahını bilemiyorum. Şimdi deprem vergileriyle bunların önlemi alınabilirdi. Çadırla çözülmüyor. Çok net görülüyor. Sahi ne oldu deprem vergilerine? Yani anayasamızın 73. maddesi der ki depre, şey, e, verginin yasallığı ilkesi esastır. Yasayla öngörülmeyen bir vergi alınamaz. Peki siz 99 depremiyle beraber ne yaptınız? Bir kere bir kereye masuls deprem şey özel tü, iletişim vergisi çıkarıldı çıkarıldı 2003 yılında 2004 yılında bu vergi özel tüketim vergisi adı altında net olarak uzatıldı ve bugüne kadar geldi bir kereye mahsus olarak çıkmıştı değil mi bu ilk yani. e, çıktığına ilişkin kanun elimde aslında diyor evet. ki 12 11 99 17 8 1999 ve 12 11 99 tarihlerinde Marmara bölgesi ve civarında meydana gelen depremin yol açtığı ekonomik kayıpları gidermek amacıyla bazı mükellefiyetler ihtihası ve bazı vergi hak, e, kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun. Burada bir kereye mahsus olarak çıkarılmış bu kanunun birkaç defa uzatıldığını görüyoruz. Ve 2004 yılında kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Sadece cep telefonları değil sabit telefonlar, e, ra falan da teşmil edildiğini görüyoruz. E, buna ilişkinin galiba bir açıklama oldu bakanlık tarafından. Biz, bizim zamanımızda değil, değil daha önceki hükümet zamanı 2004 yılında oldu açık ve sonra bu bundan toplanan vergilerin aslında büyük bir miktar teşkil ettiğini görüyoruz çünkü önceki depremin yol açtığı hasarın işte 17 ile 24 milyar lira arasında olduğu hesaplanırken aslında bu 2009 yılı civarında bu 24 milyar liralık karşılığa e, ulaşılmış durumda. Yani aslında depremin 99 yılındaki depremin karşılığını, e, hasarın karşılığını 2009 yılında ulaşmışken e, bu e, oldukça da toplanan para e, cazip geliyor zannederim. Bu artırılıyor e, ve bütçe gelirinin 2004 yılında 1.8'ini karşılayan bu e, vergiler 2000 yılında, 2007 yılında 2.8'ine ulaşıyor ve gittikçe her yıl cep telefonu kullanan evet. kişi sayısındaki artışa da bağlı olarak. Artıyor gidiyor. Şimdi bunların neden kullanılmadığını düşünüyoruz. Onu soruyoruz. Onu sorduğumuzda da aslında gelen cevap bunlar. Anayasanın birçede... 65. maddesini geçen program hatırlatmıştım. Yani e, sosyal devletin e, devlete yüklediği yükümlülükleri nasıl kullanacağı der ki devletin e, gücüne göre. Peki gücünüz var artık deprem vergisi çıkarmışsınız. Hem de e, iki katı 20 milyar tük, e, dolar civarı bir olaylar. E, 14-17 milyar dolar civarı bir zayiat olduğu düşünülüyor Marmara depreminde. Siz 40 milyar dolar üstü bir para büyüktirmişsiniz bugüne kadar ve bunun hiçbirini depreme kullanmamışsınız. Elektrik yolsu olarak size geri döndü diyorsunuz. E diğer vergiler zaten onlar için toplanıyor. Toplanmıyor mu değil mi? K KDV götürü usulü alıyorsunuz herkesten. Kazancına göre değil tüketimine göre alıyorsunuz. Gelir vergisi var yüzde 20 civarı yine hakiza dolaylı diğer vergiler var demek ki siz onları başka yer harcıyorsunuz yani ve bu işte tam da başladığımız yere dönüyoruz şeffaflık hayati bir noktada ve bu memlekette çok önemli bir konu ve açıklık olmadığı zaman denetimsiz olduğu zaman denetimsiz bir toplumda ölümle sonuçlanabiliyor yani tasarruflarınız bunlardan hesap soramadığımız sürece bunları Yaşamaya devam edeceğiz. Ee, ama yani bitirirken şunu hatırlatalım. Şeffaf, dürüst ve hesap veren bir yönetim istemek temel bir haktır. Bunu bir kere daha belirtiyoruz. Ee, ve herkese depremsiz günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.